seyyar Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? İyi sen? İyi. Diyebiliriz. Mahir'in de günaydınını duyamadım. Günaydın Mahir, <gülüyor> evet. Cıvıl cıvıl bir Ankara'dan merhaba size. Evet, her şey yolunda evet. anladığım kadarıyla. Evet. Yolunda, evet. Ve Ankara'nın başkent oluşum, eğersem 13 Ekim'de <gülüyor> bu güzel günün büyük Atatürk resimleriyle binaların üzerine konan farkına vardım böyle bir gün olduğunun. Evet. Ankara'da olunca böyle şeyler var yani Resmi günler Vesaire bilmem ne birdenbirece Gerçekten hani devletin Kalbinde yaşadığınızı sürekli olarak Hatırlıyorsunuz Hatırlatan evet. ufak ayrıntılar oluyor Evet hiç unutmamıştım ben de zaten Hala uzun süre yaşadığım Bir Ankara'dan En evet. çok aklımda kalan şey Devletin asla unutulmadığıdır orada Evet her köşeden göz kapıyor Burası kesin Bugün biraz şeyden bahsetmek istiyordum. bu Amanda Knox davası. Evet biz de doğrusu onu da pek konuşma fırsatı bulamamıştık. Evet. Çok iyi olur yani o açıdan Amanda Knox olayı üzerinden de tabii bütün bu hem İtalya'da hem de belki de çeşitli ülkelerde bu arada Türkiye'de de yargındaki evet. aksaklıklar üzerinde durabiliriz. Evet, şimdi bu ıı, davanın ıı, özelliğine, e, şimdi Amanda Knox davası bilmeyenler için Lütfen. bundan evet dört yıl kadar önce e, işte bütün aslında hani İtalyanca öğrenenlerin hayal yeri olan e, işte Toskanada Perugia kentinde e, işte bir kursa gidiyor Amanda Knox genç bir 20'li yaşlarının başında, daha o zaman herhalde. 19-20 yaşında olması lazım o, o yaşlarda işte şeye gidiyor o, İtalyanca öğrenmek için e, Peruca'ya gidiyor orada işte e, Meredith Kercher diye bir arkadaşı var Arka bir kızla arkadaşı oluyor ve işte bir de erkek arkadaşı var Raffaella Solecita diye e, bunlar hep beraber geziyorlar takılıyorlar vesaire falan diyelim ve sonra bir gün Meredith Kercher e, e, ölü bulunuyor ve e, bunun üzerine Amanda Knox ve e, erkek arkadaşı Rafael'le soraya çıktı tutuklanıyorlar e, sorumlu bulunarak. Ve ondan sonra e, şimdi bugüne kadar süren e, müthiş bir... Hukuki süreç başlamış oluyor böylece. Çünkü e, ortada çok fazla bir delil yok Amanda Knox'un e, ve e, Solacito'nun öldürdüğüne dair Kerçir'i. E, tam tersi bir de üstüne üstüne Kerçir'in e, kendi erkek arkadaşı var. E, bir e, Afrikalı göçmen e, ve o da tutuklanıyor ve e, aslında bütün e, deliller onu işaret ediyor elde olan. E, fakat buna rağmen e, Amanda Knox'un üzerine öyle bir e, dava inşa ediyor ki diyelim e, o, o, o, o, artık suçlu bulmaktan adeta ötesinde tamamen bir hani cadı gibi e, bütün İtalyan basınınca kamuoyununca damgalanıyor. Ee, ve bir satanist şey, e, bir ayin şeytani vesaire emellerine alet ettiği masum arkadaşını ve kullandığı erkek arkadaşıyla beraber giriştiği cinayet oyunu falan tarzı ve bir dolu daha e, artık <gülüyor> hani benim anlatmaya bilmin varmadığı böyle şehvet ve dehşet dolu ayrıntılarla bir e, hikaye oluşturuluyor adeta. Ee, bunun da e, şeyinde e, başında yani diyelim ki odak noktasında e, bir, bir e, şey var, savcı var. E, ondan sonra ve bu savcı e, Giuliano Minini daha önce de böyle satanistler vesaire falan olduğu iddia edilen insanlarla ilgili davalarla zaten uğraşmış bir e, kişilik e, hukuk adamı ve e, adeta bu konuya böyle zaten e, dehşet gibi böyle kötülerin işlediği hani tam filmlerden çıkmış kötülerin işlediği cinayet hikayelerine vesaire bir takıntısı olan biri. Satanist ve, e, takılıyor yani. Evet. Takılıyor. Satanist avı. Evet ve ondan sonra e, bütün e, Amerika'nın yani Amerika'nın kendi vatandaşını kurtarmak için tabi Amerika'da da bir dolu kampanya falan filan başlıyor. Ee, Amanda Knox için onu kurtarmak için. Fakat bugüne kadar e, yani 4 yıl sürdü bu dava. E, işte şey mahkum edildi Amanda Knox e, ve Solacito ondan sonra e, ve e, suçlu bulundular. Fakat ondan sonra işte şimdi temiz mahkemesine gitti, oraya gitti buraya gitti derken sonunda e, suçsuz oldukları kanaat getirdi ve serbest bırakıldı. Ama dört yıl bir Batı Avrupa ülkesinde, e, üstelik de bir Amerika vatandaşı, yani Amerika vatandaşının e, başına bu geliyorsa, bir de hani gerçekten gariban ülke vatandaşlarını düşünün. E, ha bu arada şey de mesela e, mahkum oldu yani o e, kerç'in kendi erkek arkadaşı vesaire falan, yani o da hapiste. Herkes hapiste <gülüyor> gibi evet. bir durum. Ee, ve e, böylece işte şey e, en sonunda işte o 4 yılın tabii kim hesabını verecek bir genç insanın hayatında yani 20 yaşında 19-20 yaşından e, 24 yaşına kadar hapiste kalmak nasıl bir şey tabii. Ya boşuna hapis yattıkları kararına varılmış oldu öyle mi? Serbest kalırlarken hı hı. Yargıtay'dan mı bu temiz mahkemesinden gelen bir karar sonucu? Evet. evet İtalya'da öyle entesan bir sistem var. Farklı farklı temiz mahkemelerine gidebiliyorsunuz hı hı. Ondan sonra Hatta bu şey vardı Dark Heart of Italy diye bir kitap var İtalya'nın karanlık kalbi Bunu yazan Tobias Jones Özellikle sadece Amanda Knox davasında değil Ülkenin aslında Bütün kilit yargı süreçlerinde işte hani örnek olarak Şeyi veriyordu Pier Paolo Pasolini'nin öldürülmesi, ondan sonra bu işte Gladio'nun yaptığı söylenen işte Piazza Fontana ve şey Bologna'daki Bologna. olaylar, Bologna garının bombalanması evet. ve Piazza Fontana'daki gene öyle şey büyük patlama. Ondan sonra gene işte şey Fransa, şey Floransa canavarı diye bir diye anılan bir katil vardı onun mesela e, yargı süreci vesaire yani böyle büyük olaylarda e, hiçbir zaman e, halkı, kamuoyunu vesaire kamuoyu vicdanını memnun edecek bir karar çıkmıyor. Yani olay süreç, yargı süreci öyle bir çetrefilli içinden çıkılmaz hale dönüşüyor ki ve herkesin adeta kamuoyunun basına sızdırılan detaylarla kamuoyunun bölündüğü hayır masum evet suçlu, bilmem ne falan gibi bir e, tartışmada taraf olduğu adeta e, kendilerinin yargıçlaştığı bir e, şeye dönüşüyor. E, sürece dönüşüyor. Amanda Knox davasında olduğu gibi. Şimdi e, Giuliani Minini o kadar saygı gören bir kişi ki savcı olarak İtalya'da bir hani böyle adeta efsane, dürüst adam vesaire böyle işte şey, kötülerin de karşı savaşçı. Şimdi öyle bir e, Kişiliğin oluşturduğu mitin, e, diyelim ki bir dava masalı gibi gözüküyor çünkü bu. Öyle bir şeyin çer, çevresi, çer, e, çerçevesinde Amanda Knox hiçbir zaman beraat edemeyecek aslında. Evet. Her zaman aslında suçluydu fakat işte böyle çıktı şey oldu falan filan gibi işte belki Amerika kurtardı denecek vesaire vesaire. Şimdi bunun tabi Amerika'daki O.J. Simpson davasından da farkı var bir anlamda hani orada ne oluyor gibi. Mesela orada da O.J. Simpson belki tam tersi vaziyette son derece suçlu iken e, beraat etmişti. Orada mesela bir hukuk hukukun eğilip bükülerek kullanılarak diyelim ustaca kullanılmasıyla her şeyin mümkün olabileceği gibi bir sistem var. Yani Amerika'daki o anlamdaki Hoca Simpson davası mesela bundan farklıydı. Burada medyayla yargının son derece taraflı bir yargının bu politik açıdan da taraflı olabilir. Başka açıdan da işte böyle buradaki gibi bir e, Claudium Min, Minini'nin örneğinde olduğu gibi bir ün güç elde etmek için, nüfuz elde etmek için kendine e, ününü, e, şey e, temizlik ve şey sembolü, kahramanlık böyle üst e, mertebesini koruyabilmek için böyle şeyler e, oyunun bir parçası olmak söz konusu olabiliyor. Medyanın da Türkiye'ye çok benzer şekilde sızdırılan ne varsa. Ayrıntı üzerine atlayıp bunu fazlaca da analiz etmeden e, sızdırılan bilginin çarpıtma amacıyla orada olduğunu veyahut da bir kamuoyu oluşturmak amacıyla orada olduğunu fazla da sorgulamadan e, Kronaka Nere deniyor hatta bunlara kara haberler gibi böyle e, uyduruk kaydırık şeylerden büyük skandallar vesaire falan filan e, yaratılması, üzerine konuşulması durumu var. Yani bu e, özelliği Türkiye'ye çok da benziyor aslında. Evet. Ee, Peki bir, bir şey soracağım bu arada. Evet. E, Aklıma takılan bir husus. Bu öldürülen Meredith Kölçer'ın evet. e, erkek arkadaşı bir göçmen dedin. Ayrıca aslında bu tarz göçmenlere de karşı yabancı düşmanlığını körükleyen bir şeyin de propaganda mekanizmasının da söz konusu olması gerekmez miydi diye de düşünüyor insan. Yani onu da kullanabilirdi medya ve hı hı. savcı da. Ee, ama o, o o henüz içeride mi? Yani bir e tabii tabii o zaten yani bildiğim kadarıyla ömür boyu hapse mi, mahkum ve öyle yani çok ciddi bir cezası var. Ee, şöyle bir şey e, söz konusu şimdi e, yabancı denince bunun farklı şeyleri var dereceleri var elbette ki en makbul olmayan yabancı tabii ki Afrika'dan göçmen, evet. vesaire gelen göçmen yabancı ama e, Amanda Knox'un e, çevresinde öyle bir e, sansasyon oluşturuldu ki Amanda Knox eli yüzü düzgün bir kız. Ee, ve onun e, Foxy Noxy falan filan gibi böyle isimler takıldı hmm. hatta böyle son derece hani şey e, bir anlamda kurnaz. Kur, hem kurnaz hem çekici hem böyle şey böyle, evet. yani e, tamamen e, fan fatal vaziyetinde tuzağa düşürmüş arkadaşını ve yani tabii yani cinayete yönelik ne ayrıntılar ne artık <gülüyor> <Evet. gülüyor> fantazi dünyası vesaire boyutunda ee, öyle bir şey oluşturuldu ki dediğim gibi bir e, adeta e, senaryo. Ve başında da işte başrol oyuncusu olarak da Mando Knox var. Ee, bir kere zaten yani hani o anlamda göçmen e, ne olacak? Olaca göçmen onun yanında Afrikalı bir göçmen olarak son derece şey hani e, yeterince heyecan verici olmayan bir figür gibi kavrayabiliyor. İkincisi ayrıca Amerikalı, şımarık Amerikalı vesaire falan. Şimdi e, İtalya'nın göçmenlik dolayısıyla İtalya ile Amerika ile farklı bir bağı var. Yani bir anlamda bir oradan Amerika ve aynı, aynı zamanda bu Gladio falan filan konuları da baya konuşulduğu için Türkiye'de olduğu gibi Amerika'ya yönelik hem böyle çok büyük bir düşkünlük zamanında ve hayranlık ve hem de bir o hayranlıktan gelen bir kompleks ve kızgınlık var. Bizim iç işlerimize bu kadar karışıldı edildi Tabi İtalyan muhalefetinde solunda Amerika'ya yönelik çok büyük bir kızgınlık da var Hatta da bu oradaki işte Gladio davası sürecinde ee, sonunda iş gelip gelip yani Amerika'ya bağlanmıştı ve sürecin tıkanmasının bir sebebi de oydu. Yani İtalya bu işi kendi iç işlerine yönelik bir temizlik olarak görmedi oradaki davalarda. Amerika bizim iç işlerimize karıştı ve CIA işte burada böyle böyle operasyonlar yaptı gibi topu Amerika'ya attılar. Orada öyle bir hata oldu. Topu attılar derken yani hani iyi niyetle da aslında gerçekten de. Tabii Amerika'nın orada son derece geri planda... E Oyunları vs. yayın daha doğrusu söz konusuydu. Ama e, böyle bir şey yaptığınızda e, kendinize aynayı tutmamış oluyorsunuz. İtalya'nın kendi politikası, kendi e, hataları bir anlamda e, ihale edilmiş oluyor. Başkasının üstüne atılmış oluyor. Ve İtalya'da da zaten Gladio sürecindeki davalar doğru düzgün bence bir sonuca bağlanmadan kapandı. Ve sistem aynı şekilde kendini işte daha önce de konuştuğumuz gibi sürdürdü. Keza işte alakasız bir ceza davası olan Amanda Knox davasında da bu aslında. Yargının o temizlenememiş halinin getirdiği sorunları görüyoruz. Ve aynı şekilde medyanın vesaire evet. falan filan. Aynı düzen değişerek farklı konularda sürüyor. Ee, bu illa işte e, birebir gladioyla veyahut da siyasetle bağlantılı olması da gerekmiyor. Hayır her konuda da olabilir evet yani gayet evet. net bir şekilde gözüküyor. Buradan Türkiye'ye de tabi çok bayağı ciddi paralellikler çekmemiz imkanı var. Elbette yani burada tabi işte şey Türkiye'de 18 ay hapis yatıp geçenlerde ve çok da iyi hatırlıyorum olayın hani nasıl olduğunu roman açılımı toplantısında. Ee, o pan Kartın işte e, parası eğitimle ilgili nasıl açıldığını vesaire tamamen gözlerimin önünde cereyan etti. Be, Ve o Ne Ferhat'ın durumu? Evet. Değil mi? evet. Ee, bu yana o gencecik insanların hayatlarının 18 ayını hapiste geçirmesi bir insanlık suçu, başka hiçbir şey olamaz. Ee, bir, bir gerçekten sebep yok çünkü <gülüyor> yani ne ne gerçekten bir meşruiyet kazandırılabilir buna bilmiyorum nasıl yapılabilir. İşte kez er işte şimdi mesela işte bu Ergenekon davası artık bir anlamda maalesef ben kaybedilmiş bir süreç olarak görüyorum Türkiye için hep işte zaten umutlarımızı bir takım süreçlere bağlıyoruz işte Ergenekon'un Türkiye'de mesela işte yargıda vesaire ile ilgili büyük bir sınav olması büyük bir arınma süreci olması umudu vardı şimdi yeni anayasa'yı onu bağlıyoruz hep bir takım Trenler önümüzden gelip gelip geçiyor. Evet, değerlendirilemeyen e, altın fırsatlar, kaçırılan altın fırsatlar olarak da bakılabiliyor ve bakılmalıdır da diye düşündüğüm olmuştur. yani Elbet, Ama yani kaçırılıyor. Şimdi, tabii, tabii, şimdi geçenlerde Andrew Mango'nun bir kitabını okuyordum. Hani Türkiye ile ilgili hep şeyleri olan yani eski e, klasik Türkiye ile ilgili yazan e, kişilerden dünyada hani bir e, bir anlamda kitabı çok okunan Türkiye ile ilgili bir eser baktığınızda falan kişilerden de Andrew Mango bir araştırmacı yazar olarak ve e, şimdi belli bir noktada e, onun yazdığı e, şey öyle bir nokta var ki e, işte çeşitli işte Türkiye'deki politik figürlerden bahsediyor işte vesaire Atatürkçü düşünce derneklerinden falan son derece hani onları Normal düzenin temiz parçaları olarak böyle bir adeta hani yansıtırken bir bakıyorsunuz evet hepsi Ergenekon. Bu sayfadan sonra <gülüyor> evet. Ergenekon başlıyor gibi bir şey oluyor böyle. <gülüyor> o insan o şeylerin hakikaten hepsi silinmiş. Bu olumlu bir şey. Gerçekten orada bir takım tuhaflıklar oluyor gibi gözüküyor kanıtlara baktığınızda Değil mi? Ama... E Öte yandan e, bunun gerçekten Türkiye'de bir hesaplaşmaya giden, sistemi değiştiren bir süreç ol olduğu bir gerçekten lütfen. Çünkü oradaki aktörler değişse de boşluklarına başka e, bu bu sefer figürler geliyor. Sistem tamamen bir değişikliğe gitmiyor. E, o işte medyanın mesela işte bu hikayeleri son derece e, sansasyonel şekilde kullanması. Ondan sonra bir, karala, bir dolu insan hakkında karalama kampanyası baş, başlatılması. Ve şimdi ah, yeniden de evet. e, bir saflaşma gene e, bu sefer yüzde50' bulmuş olan işte aldığı oyların oranı %50'yi bulmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına da iyice paralel yayın yapan o doğrultuda çok eskiden alışmış olduğumuz yeni kuvvet merkezlerinin komutasına girmiş görünen pek çok medya organında var şimdi. Yeniden bir saflaşma da oldu böyle. İşte ve o, o medya organlarının e, üstelik de hani muhalif olduklarını düşündükleri şeyin tam da aynısı olmaları, evet. tam da e, aynı şekilde hareket ediyor olmaları e, hem kendileri için acıklı hem Türkiye için acıklı. Yani Türkiye'de çünkü e, ben artık her şeyi yaptım, bitirdim e, açtım derken aslında bunların hiçbirinin kendi sınavlarına veremediği sürekli aynı yerde debelendiği bir noktada e Şimdi geçen hafta işte bu Nobel Barış Ödülü verilirken Mesela Yemen'li kazanan kadın, kadın aktivistin Bir baktığınızda yani Türkiye kendini çok modern sayıyor vesaire falan ama Türkiye'de böyle bir figür çıkmıyor mesela Evet. Hiçbir muhalif e, hareketin içinde hiçbir yerde vesaire. Yani, Türkiye bu anlamda hani şimdi tabii Yemen farklı bir konuda orada farklı bir baskı var. Orada aktivist olmanın bedeliyle bir kadın aktivist olarak böyle çıkmanın bedeliyle şey arasında çok fark var. E, Türkiye'de olmanın arasında tabii ki de çok fark var. Ama e, şunu da unutmamak lazım. E, Türkiye bir anlamda kendini model e, olarak bölge için vesaire konumlandırıyorsa bir in, şey insanların zihinlerini ve kalplerini fethedip sürüklemesi için farklı şeylere ihtiyacı var. Gerçekten bu bütün bölgede özgürlük fikri ruhu dolaşırken adeta üzerinde bütün bölgenin Türkiye bu anlamda ne yapıyor veya kendisi gerçekten neyin simgesi acaba? Bunu düşünmek lazım. İşte bu son ilerleme raporuna baktığımızda da zaten. Yani bu ortada Nedim Şener'in e, devam eden tutukluları da bunun doruk noktasındaki şeyler noktalarından da birini oluşturuyor. Yani yazılmamış e, yani kitaptan dolayı herhangi birinin e, suçlanıp e, dava edilmesi ve hapsedilmesi bir yana tutuklanması Yazılmamış yayınlanmamış bir kitaptan da, da yapılıyor olması da insanın hafslasını zorlayacak bir nokta yani hukuk açısından. Elbette ve tabii ki yani bu kişiler üzerine onları son derece olmadıkları aşikar bir komplonun parçası vesaire cinayetler peşinde şey, bir takım... Korkunç işte Türkiye'nin e, kamuoyuna yönelik planlar peşinde insanları konumuna koymak da hakikaten düşündürücü. Yani o zaman e, herkesi bir bi, bi şekilde damgalayabilirsiniz. Herkes demek ki tehdit altında bir anlamda gibi bir e, acıklı durum da ortaya çıkıyor. E tabii Ahmet Şık ve Nedim Şener'in durumu. Bir de KCK davasında artık iki yıldır hapiste olan insanlar var. Ee, onlar Onların da ne neden girdiler, ne oldu, ne, nedir vesaire falan filan hiç e, belli olmayan bir durum var şeffaflıktan son derece uzak. Zaten ilerleme raporunda da Kürt sorunu uzun bir <gülüyor> bölüm oluşturuyor tabii ki. Evet size. ve tabii terörle mücadele kanunu gibi bir tırnak içinde ucube ortalıkta durduğu sürece de buna her zaman gerekçe bulmak mümkün olabiliyor tabi işte böyle diyor terörle evet. mücadele kanununa uygundur efendim dediğiniz zaman ses çıkmaması bekleniyor tabii şimdi hem terörle mücadele kanunu hem de genel olarak bu yaklaşımlar mesela işte bu telefon kayıtlarının dinlemelerin genel olarak yasa dışı aslında olması gereken bir dolu gözetleme İşinin e, son derece legal bir şekilde yapıldığının düşünülmesi bunlar da büyük sorunlar İtalya'da da bu çok yapılıyor e, ve işte o telefon kayıtları da falan da insanların özel hayatı bilmem ne ay yani hiçbir şeye saygı olmadan ortaya çıfıt çarşısı gibi saçılıyor. Bunun başka bir boyutu mesela Fransa'da da benzer şekilde dinlemeler ellerinde saldırganlar falan bu konuda çok ciddi etkiler var. Özellikle terörle mücadele söz konusuysa her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet bu yeni Aha. güvenlik devletinin sonuçları bütün bunlar işte aslında 11 Eylül ile beraber büsbütün doğa çıkmış olan güvenlik devleti anlayışının. Evet. Uzantıları. Evet mesela şeyin bir zaman şeyin Napolyon'un bir sözü vardı aslında işte bu ülkede benden şey hakimler veya savcılar daha güçlü olabiliyor gibi. Onun, onun gibi aslında Fransa'da ve bilmiyorum işte İtalya'da da belki bazen benzer bir durum var. Hani bu güç iyi kullanılan bir güç olsa şeffaf bir güç olsa çok büyük bir şey olur. Fakat pek de öyle olmuyor. Siyaseten e, etki, etki altında kalındığı için veyahut da bu e, savcılar, hakimler kendilerinde bir e, efsanelere dönüşüldüğü için Türkiye'de e, Zekeriya Öz'e kadar pek böyle fazla Durumu olmuyordu A, e, Ama şeyde mesela e, Kişilerin mesela çok ön plana çıkması Söz konusu İtalya'da ve Fransa'da Mesela işte şeyde de Fransa'da Jean-Louis e, Bruguier Diye bir tane mesela Hı. şey var e, Meşhur e, bir teröristlerin Peşinden falan filan giden e, şey, Hukuk adamı Olarak e, Onun mesela e, Dinleme e, Bilgi edinme konusunda Önünde hiçbir kanun yok. İstediğini yapabilir neredeyse. Ve e, bu üstelik de kamuoyunda da e, doğru bulunan bir durum olarak niteleniyor. Bu e, son derece ilginç aslında. Belki e, Akdeniz ülkeleri mi diyelim, Akdeniz ülkeleri diye de genel yemeğiz. İşte Fransa, İtalya ve Türkiye'nin böyle enteresan bir özelliği var. Farklı farklı sebeplerden, farklı aslında geçmişlerine baktığımızda aynı sebepten dolayı değil ama aynı kapıya çıkan Türkiye'de işte dediğim gibi kişisel olarak sivrilmemek kaydıyla bir devletin gücünü yansıtmak yoluyla ee, savcıların hakimlerinin böyle bir sultası var. Ve bu da işte maalesef Türkiye'de mesela son düzenlemelerden sonra da falan değişmedi. İşte Tersine evet. farklı farklı bir güç olağı olaraktan. Evet, ter Aynen. Terör dediğiniz zaman zaten e, o hiçbir zaman tarifi, tarihte hiçbir zaman yapılamamış olan muğlak bir kavram üzerinden bir güvenlik devleti inşa etmeye başladığınız zaman tabii hukuku, savcısı... Yargısı da ona göre oluşuyor maalesef böyle bir çok yani demokrasi açığının önemli noktalarından bir tanesi pek üzerinde durulmuyor ama demokrasi açığı var ve büyüyor bile diyebiliriz yani. Tabii işte şey Türkiye'nin özellikle bu bölgesel liderlik iddiasında olduğu bu dönemde işte ilerleme raporu açıklanıyor hiçbir etkisi yok. Ya Türkiye'yi tutan şu an dengeler mekanizmasında hiçbir şey yok. Ne kendi içinde güç dengesi bakımından ne bölgesel olarak dünyadaki konumundaki işte gücü vesaire neyse işte ona karşı bir dengeleyici unsur yok. Bu da çok aslında tehlikeli bir şey. Zaten güç konusunda siyasi güç konusu gücün idaresi konusunda ciddi sorunları olmuş bir ülke tarihi boyunca. Evet. Belki bitirirken de şeyi söyleyebiliriz ama gene de her yerde olduğu gibi Türkiye'de de dengeleyici güç ve bunun önünü alabilecek tek güç o da alttan gelecek halkın. Halkın gücü. gücü. Ki. Evet. Bunu da söylememiz lazım. Peki Süreyi. E, bu, bu, bunu da kesinlikle işte HES'lere vesaire karşı olan Aynen hareketten öyle. bekliyoruz. Aynen İş... öyle. Size düştü gene <gülüyor> Peki çok teşekkürler sizin görüşmek Oldu. üzere görüşmek üzere seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar